Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde barınağa götürülmek için toplanan köpeklerin belediye çalışanları tarafından tekmelenerek öldürüldüğü iddia edildi. Ürgüp Belediyesi, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda bulunan ve belediyenin bünyesinde hizmet alımı yoluyla istihdam edilen taşeron firma personeli hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Sosyal medyada, Ürgüp Belediyesi köpekleri katlediyor başlığı altında fotoğraflarla yapılan paylaşım hayvanseverleri ayağa kaldırmıştı. Nevşehir plakalı Ürgüp Belediyesi'ne ait kamyonet, araçtan indirilen köpekler ve köpekleri tekmeledikleri iddia edilen görevlilerin görünmesi üzerine sosyal medyada Ürgüp Belediyesi'ne tepki yağdı. Fotoğraflarda yavru köpekleri tekmeleyen kişiler, yerde ölü ve baygın yatan yavrular ve Nevşehir plakalı 30US819 bir araç görülüyor. Ürgüp Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise olayın gerçek dışı ve belediyeyi karalamaya yönelik olduğu ileri sürüldü. Açıklamada geçen Eylül ayında hayvanların doğal ortama bırakılması sırasında çekilen görüntüler kesilerek hayvanlar sanki tekmeleniyormuş gibi gösterilen görüntülerin sosyal medyaya servis edildiği savunularak şöyle denildi. Olayda konu edilen görüntü ve fotoğraflar hayvanları doğal ortamlarına bırakma esnasında bir zamanlar bu görevde bulunan ve artık belediyede çalışmayan kimliği bilinen Bir şahıs tarafından işten çıkarılmasını bahane ederek kendi açısından görüntünün tamamı kullanılmadan sanki hayvanı tekmeleniyormuş gibi bir anı kesilerek servis edilen bir görüntü olup tamamen haksız ve gerçek dışıdır. 2015 yılı Eylül ayı içerisinde gerçekleştiği test edilen bu olayla ilgili personeller bu görevi sürdürmemekte olup belediyemiz tarafından soruşturma başlatılmıştır. Dedi Ürgüp Belediyesi ve açıklamasında hayvanseverleri Ürgüp'e davet ederek, Hayvansever dostlarımıza konuya duyarlılıkları nedeniyle ayrıca teşekkür ediyor. Kendilerine bakım evimize ve ürgüpümüze davet ediyoruz denildi bu açıklamada. Bu olay tabii Türkiye'de şu anda kırsal bölgelerde devam eden büyük boyutlu bir sorunun sadece görünen bir bölümü. Çünkü doğal ortamına bırakılıyor savıyla aynen bu açıklamada da olduğu gibi barınaklar dolan kapasitelerini veya masraflarını kısmak için köpekleri bir kamyonete dolduruyor ve gidip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 İsraf edilecek her yıl yüz binlerce köpek doğaya salınıyor diyerek açlıktan öldürülecek. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Söğütlü çayında başka bir katliam haberi var. Yalak ve Kavaktepe köyleri arasında kalan 20 kilometrelik bölümde belediyenin sinek ilaçlama aracından atıldığı iddia edilen güçlü kimyasal ilaç nedeniyle balık katliamı yaşandı. Söz konusu bölgede çay üzerinde balıktan yengecek kurbağadan yılana kadar tek bir canlı bile hayatta kalmadı. Abistan'a bağlı Tapkiran Mahallesi civarında doğan ve çok sayıda yerleşim yerini geçtikten sonra, Ceyhan Nehri ile birleşen Süütlü Çayının Yalak ve Kavaktepe mahalleleri arasındaki bölümde, önceki gün Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ait sinek ilaçlama makinesi görevlilerinin ilaçlama yaptıktan sonra dönüşte Yalak Köyü köprüsü üzerinde ellerindeki poşeti Süütlü Çayına attığı görgü tanığı Mehmet Kırış tarafından. Söyleniyor. ifadesine göre belediye ekipleri ilaçlama yaptıktan sonra köye 30 metre mesafedeki köprünün üstünde durdu ve elindeki poşeti suya attı. Arabalarına binip hızla uzaklaştılar. Poşet atıldıktan sonra suda bir buhar oluştu. Gidip baktığımızda da suda büyük bir köpüğün oluştuğunu gördük. Saatler ilerledikçe de suda toplu balık ölümleri oldu. Gece yarısı gidip karakola suç duyurusunda bulunduk diye konuştu kendisi. Sabahın ilk saatlerinde Sütlüçay'ın geçtiği köylerde vatandaşların yaptığı ilk incelemelerde milyonlarca balığın öldüğü anlaşıldı. Durum hemen Jandarma ve Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Suyun geçtiği diğer köylerde de karakola gidip suç duyurusunda bulunuldu. Bölgeye giden Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Orhan Bülbül, çayın balık ölümlerinin yaşandığı farklı noktalardan numuneler aldı ve jandarma ekipleri de savcılığın talimatı doğrultusunda balık ölümlerinin nedenini belirlemek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri